I'll <laughs> tell Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bu haftada birlikteyiz. Ben Ercüment Gürşay. Karantina günlerinde programlarımızı evden yapmaya devam ediyoruz.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 Dinlediğimiz ilk şarkıda Küba'nın ve Buena Vista Social Club'ın yaşayan efsanelerinden gitarist şarkıcı Eliades Ochoa ile İspanyol flamenko şarkıcısı Argentino'nun Mayıs 2009'da Havana'daki buluşmalarında yapılan bir kaydı dinledik. Bu kayıtta Ochoa ve Argentino ve müzisyen arkadaşları Miguel Matamaros'un bestesi olan Lagriman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 Horoz lakaplı Miguel del Morales ve arkadaşlarından dinliyoruz. Bu kayıtta Morales'e gitarda Alejandro Almoneros, trompette Anibal Avila, kontrabasta Armando Macado eşlik ediyorlar. Tabii şarkıya da eşlik ediyorlar aynı zamanda. Şarkıdaki kadın ses Zayde Reita'ya ait. Lagrimas Negras, karanlık gözyaşları. 따로 <웃음>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 E, Açık Radyo, Yeşil Gazete e, Yeşil Gazete TV ve benzeri kanallardan Doğru Habere ulaşmaya çalışırken işte müzik dinleyip, kitap okuyarak ve e, filmler izleyerek günümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz. İşte hafta sonu izlediğim filmler arasında e, bir müzikli yol belgeseli vardı. E, Fransız yönetmen ve e, senarist Kerim Dreydi. 2000 yılında e, El Gayo yani az önce bir e,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 Şimdi içimiz hüzün dolu, aşkın itişini izliyoruz, ruhumuz paramparça diyorlar. Miguel Del Morales ve arkadaşlarından dinliyoruz. Veinte Anios, 20 yıl. que te amé si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fue la ilusión de tu vida un día ya Hoy represento el pasado no me puedo conformar Hoy represento el pasado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 mismo que 20 años atrás con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedaoso del alma que te arrancan sin piedad es un pedazo del alma que te arrancan sin piedad. badan sokak şarkıları dinlediğimiz programa Kuba Felis filminden seçtiğim şarkılarla devam ediyorum. Sırada filmin ana karakteri olan Kübalı gitarcı, sokak şarkıcısı El Gayo Horozla Kabd'ı Miguel Del Morales'in gitarı ve sesinden dinleyeceğimiz bir şarkı var. Poruna Muher bir kadın için. <gülüyor> que si me pide la vida se la doy.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 De un parecido Porque esa mujer de quien habla Señor Es mi madre 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bugün Küba'dan sokak şarkıları dinliyoruz. Programa Kuba Feliz filminde yer alan iki şarkıyla devam ediyorum. Önce bir yol şarkısı Mevoy Pal Pueblo kasabaya doğru gidiyorum ve ardından neşeli bir şarkı şarkıyla şarlatan. El Gallo ve arkadaşlarından dinliyoruz. No, pero esto no es regalar algo para cualquier emergencia. Ah, ahora policía. <risa> para emergencia que te pasa? No van con ti las balas. Ruya, para la policía arriba. Ah, da bueno a dormir, me Un pídalo. Un pídigo, Un pídigo, sentado sentado. Ay, me voy, también. to Porque oh, si tú no vienes mejor es así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 Tiff, tiff, tiff.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 Tabut. Sevgili dostlar bugün de Babil'den Sonra programının sonuna geldik. Covid-19'la bu minicik virüsle karşılaşma kaygısı içinde. Düne kadar e, olabildiğince özgürce dolaşabildiğimiz kentin sokaklarında artık e, ürkekçe dolaştığımız e, çoğunlukla evlerimize kapandığımız bu günlerde hep birlikte radyolarımızın başında e, Küba'nın sokaklarında söylenmiş şarkılar dinledik. Haftaya yine Küba sokaklarında dolaşmak istiyorum. Küba e, Feliz filminde yer alan sokak müzisyenleri grubu Los Cubanos Jubilados'un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 Havana'da restorant La Vitola'nın müzik grubu Grupo Evolusyon'la o sırada sokaktan geçerken yolu kesişen Arjentina birlikte Willi Colo'nun Idillo Saf Aşk şarkısını provasız doğaçlama söylemeye başlıyorlar ve sonuçta ortaya flamenko ve Küba müziğinin renklerinin birleşmesiyle bu çok keyifli yorum ortaya çıkıyor. Şarkının ritmine ve sözlerine ortada servis yapan garsonlarda eşlik ediyorlar. Ee, şarkıda e, Arjantina ve grup evolüsyon e, beni motive eden tek şey ilahi aşkın ama yaşadığım belirsizlik beni ayırıyor. E, çünkü zamanın acımasız karı boranı vücudumu soğutuyor. Sabırla seni bekliyorum kalbim seni çağırıyor ve göreceksin ki aşk ne kadar güzel gerçekten sevdiğinde e, şüphe diye bir şey yok kızgınlık yok ikimiz sadece tek bir kalp diyorlar. Son şarkıyı geçen hafta sonu korona tedavisi gören ve sağlık haberlerini aldığımız sevgili ağabeyim Masis Kürçügil ve sevgili eşi İnci Hanım için çalmak istiyorum. Vili Kolon'un bestelediği şarkıda flamenco şarkıcısı Argentina ve Kübalı müzik grubu Grupo Evolution birlikte yorumluyorlar. İdilio, Saf Aşk.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 cia por ti